380. konu, Haram'ın öldürülürken söylediği bir söz üzerine onu öldürenin Müslüman olması, Hazreti Peygamber, Ümmü Süleym'in kardeşi Haram'ı 70 kişiyle gönderdi, müşriklerin başı Amir bin Tuğfeyli idi, o, peygamberi, 3 şey arasında muhayyer bırakıp ona, ya ova ve kır sakinleri senin, şehir ve köy halkı da benim olacak veya senden sonra halifen olacağım veya Gatafan kabilelerinden binlerce askerle sana savaş açarım, dedi,